Tek bir ilahtır. La ilahe illa rahmanur rahim Ondan başka ilah yoktur. Rahmandır. Ee, rahimdir. Ve diyor ki Allah Azze ve Celle اَعْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَحْرِ Birçok Rabler mi daha hayırlıdır? Yoksa sadece bir olan, kahhar olan Allah Azze ve Celle mi? قُلِ اللّٰهُ خَيْلِكُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَحْرِ De ki Allah.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 Bahid. De ki diyor bana vahyeli diyor ki sizin ilahınız Allah bir tek ilahtır öyleyse sizler Müslüman olmuyor musunuz teslim olmuyor musunuz? Diyor ki Allah azze ve celle kul innama ana beşerum mitlukum yuha iley ennemâ ilahukum ilahun vahid. De diyor ben sizin gibi bir beşerim insanım yalnız diyor sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu bana vahyediliyor diyor Allah azze ve celle festekim iley ve istighfiruh öylese ona yönelenin ve ondan mağfiret dileyin ve ayılil vay o müşriklerin haline buyuruyor Allah azze ve celle. Demek ki kardeşlerim İslam'ın davetine baktığımız zaman ve onun azametine huşuya baktığımız zaman demek ki hep ne yapıyor Allah azze ve celle bunu emrediyor. Fe ilahu ilahun vahid fe lehu sizin ilahınız tek bir ilahtır öyleyse ona teslim olun diyor Allah azze ve celle ve bu şekilde birçok ayeti kerimesinde nedir bunu e, haber veriyor. Ve yine o Hristiyanların Allah üçtün biridir ya da İsa ve ve annesiyle beraber e, eşler koşanları da zemmederek diyor ki ve la takulu sakın üç demeyin yani Allah İsa ve annesi demeyin entehu hayran lekum ilahun vahid bu sözü söylemeyi bir bırakın yani Allah işte e, Meryem annesi Meryem İsa oğlu İsa ve Allah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 Allah Azze ve Celle'nin ahat, vahid sıfat isimle alakalıdır. Bakaras e, İkhlas Suresinde de dediği gibi, Wallam yekullahu kufuvan ahat. Onun hiçbir benzeri yoktur. Ve yine Allah diyor ki, Leise kemislihi şeyun. Onun hiçbir benzeri yoktur. O işiten ve görendir diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine ahatla alakalı kardeşlerin, vahidle alakalı nedir?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 اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين